296, numaralı konu, Eslem oğullarının hicret etmesi, evet, Beni Eslemliler salgın bir hastalığa yakalanmışlardı, Hazreti Peygamber onlara, ey beni Eslem kabilesi, Badiye'ye, çöle çıkınız, dedi, onlar da, ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz, dediler, Hazreti Peygamber onlara şöyle buyurdu, siz bizim göçebelerimizsiniz, biz de sizin şehirlileriniz ve köylüleriniziz, siz bizi çağırdığınızda biz sizleri yardımına koşacağız, biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz, sizler nerede olursanız olunuz muhacirsiniz.